Pandemi Belli'yi programımıza hoş geldiniz. Ben Eylem. Bugün pianist, besteci, orkestra şefi Turan manafsade ile birlikteyiz. Tekrar merhaba ben Zeynep. Nasılsınız Turan Hanım? Hepinize merhabalar, hepinizi selamlıyorum. Bu pandemi sürecindeki söyleşimizde sevgiyle selamlıyorum. Ben teşekkür ediyorum. İyiyim siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Sizi ağırladık daha iyi olduk. Çok sağ olun. Siz müzisyen bir aileden geliyorsunuz Turan Hanım. Kendinizden ve yaptığınız işlerden bahseder misiniz? Evet, ben 6 yaşımdan beridir müzik eğitimi alıyorum. Bundan önce zaten ailemizde müzik sesleri her zaman kulağımıza işlemiş ve tüm ailemiz de müzisyen olması dolayısıyla zaten her zaman müzikle iç içe, sanatla iç içe bir toplumda ve ailede yaşadığımı söylemeliyim. Ee, neden toplum diyorum çünkü Azerbaycanlıyız biz ailecek ve e, ben 9 yaşıma kadar Azerbaycan'da kaldım ve e, orada dili çok az bir konuşuyor olsam da şu an bu Türkçe, Türkiye Türkçesini konuştuğum kadar Azerbaycan Türkçesini de bayağı iyi konuşuyorum. Ee, özellikle röportajlarda çok işime yarıyor çünkü sonradan kötü yorumlar almamak adına çok dikkatli bir şekilde konuşuyorum dilleri öyle konuşmak gerekiyor buna da inanıyorum ve e, Çocukluğumuzdan beridir zaten ailemizin de yönlendirmesiyle, Biz, ben 9 yaşımda geldiğimde normal okula gidiyordum burada İstanbul'da ama daha sonra Mimar Sinan Konservatuarının sınavlarını araştırdık ve birçok kişinin hani orası çok zor giremezsiniz gibi yorumları olsa da özellikle Azerbaycanlılar bunu söylediler çünkü daha önce denemiş insanlardı. Ee, biz de inat ettik ve e, annemin, babamın inadı inattır. Ee, hatta müdür yardımcısı da babama e, işte ya hocam birisi falan çalsın, birisi keman çalsın gibi bir yorum yapmıştı. Babam yok dedi, yapıyonu yapıyonu olacak dedi. Sonra gittik kendimizi hocalara dinlettik ve e, birçok hocadan çok olumlu yorumlar aldık ve terminoloji farklarını da çok e, çalıştık. Bir aylık falan sanırım bir müddette hazırlıklarımızı tamamladık ve okula girdik. E, belli farklar vardı yani ciddi böyle belli farklar vardı Azerbaycan e, dilindeki aslında bütün dünyanın genellikle kullandığı mesela e, belli terimler var müzikte e, ama Türkiye'de çok farklı söylenen şeyler var. Dolayısıyla bu farklarımızı kapattık, e, kendi eksiklerimizi tamamladık ve sonunda hatta bir hoca sınıfta şey demiş, bir tane Azerbaycanlı canavar diyor <gülüyor> Hazır olun. demiş sınıftakiler. abiniz ya da erkek kardeşinizle ikinizden bahsediyorsunuz değil mi? Biz, biz diyorsunuz. E, biz diyorum evet, abim ve ben e, girdik. Evet, e, onu söylemeyi unuttum. Biz genellikle zaten e, yan yana büyüdük. Sırdaş olduk, arkadaş olduk yani e, ve iyi bir müzisyen dost olduk. Ve iyi bir ikili de olduk, ee, yan yana piyanoda dört elde olduk gerektiğinde. Şimdi altı el, sekiz el, dört piyano yani <gülüyor> anlatacak çok şey var. Birazcık karmaşık bir şey olmuş olabilir ama e, ailecek hepimiz müzisyeniz. Abim şu anda Viyana'da yaşıyor. Viyana e, dünyanın önemli şehriyle yetiştiği Viyana konservatuarında, e, orada lisans bölümünde okuyor. Farklı bir şehirde, Linz şehrinde. Rus bir hocayla, Bakü doğumlu Rus bir hocayla e, piyano çalışıyor, master yapıyor. Ve biz aslında orkestra şefliğine beraber başlamıştık İtalyan Şef Antonio Piroli'nin sınıfında. E, yani müzik geçmişimiz bu şekilde oldu. Mimar Sinan konservatuarında piyano bölümünden mezun olduktan sonra e, ben doçent Nur Ferronur'un sınıfından mezun oldum. Çok değerli şeyler öğrendim kendisinden, her zaman da zaten çok güzel bir şekilde hatırlıyorum öğretmenimi ve daha sonra yine değerli bir hocamız İtalyan Şef Antonio Piroli'den yine çok güzel bir orkestra şef eğitimi ve teknik eğitim aldım. Dolayısıyla iki tane üniversitemi ben Mimar Sinan Konservatuarı'nda okudum. Ondan sonra şimdi ise çok farklı bir yolda ilerliyorum. Bahçeşehir Üniversitesi'nde MBA okuyorum. Yani işletme yüksek lisans okuyorum. Ve artık ikinci dönemim. Böyle bir farklı bir yol çiziyorum ama orkestra şefliği ve piyanodaki eğitim konusunda da farklı düşüncelerim var. Yani devam etmeyi düşünüyorum. Evet çok şapkınız var aslında. Bir yandan böyle sanatla ve müzikle ilgilenirken bir yanda böyle işletme alanında da Giriyor olmanız ve şefliğe de hani yavaş yavaş başlıyor olmanız çok güzel. Benim merak ettiğim şey aslında biraz içinden geçtiğimiz süreç ve sanatla kurduğumuz ilişki hakkında. Sanat bir noktada özellikle bu belirsizlik dönemlerinde iyi başa çıkma yollarından bir tanesi ve bir sağaltıcı etkisi de var aslında. Pek çok bu dönemde pek çok insan bir yandan ukulele çalmaya merak saldı ve böyle online dersler almaya başladı. Bu belirsizlik döneminde sizin sanatla kurduğunuz ilişki ya da sanatsal üretim sürecinizde değişiklikler oldu mu? Olduysa nasıl şeyler oldu? Bizimle paylaşabilir misiniz? Tabii ki. Ee, bu süreci bir müzisyen olarak çok iyi bir şekilde değerlendirdiğimi düşünüyorum. Ee, mesela okuyamadığım kitaplarımı okuyorum. Hala bile devam ediyor. Aslında müzisyenler, sanatçılar genelde evde çalışmalarını yaparlar. E, notalar başında yaparlar enstrüman başında yaparlar bu açıdan bu karmaşık stresli e, İstanbul hayatının içinde evde olmak da birazcık beni dinlendirdi açıkçası ve sadece bizim için bir moral olmadı aslında sanat e, tüm insanlar için biz de elimizden geldiğince e, karşılıksız çok fazla dijital konserler yaptık canlı yayın konserleri yaptık ve e, sadece Türkiye içinde de değil bu sınırlar içinde değil mesela Yavru Vatan Kıbrıs içinde bir e, davet üzerine konser yaptık ve benim daha önce Kıbrıs'a davet alıp e, orkestra şefliği yaptığında tanıştığım bir e, hanımefendi BRT e kanalı için e, bizi davet etti ve biz de onlar için bir canlı konser yaptık. O anda bizi 700 kişi izliyordu ve daha sonra e, çok yüksek bir izleyici sayısına dolaştılar. Ve onlardan şöyle bir yorum aldık. Biz küçücük bir adayız. Ve e, siyasiler bile bu kadar izlenmiyor. Sizin kadar <gülüyor> o kadar izlenmedi dediler. Ve bunun yanında mesela Pakistan hem Türk dünyası e, ülkeleri olsun hem Azerbaycan ve Türkiye için Pakistan kardeş ülke olarak mesela oradaki Azerbaycan e, Büyükelçisi, Pakistan-Azerbaycan Büyükelçisi e, bizden bir proje rica etti. E, bizden orada çok sevilen ve e, gayri resmi sayılan bir milli maaşları var onların. Dil Dil Pakistan diye. Yani canım Pakistan gibi bir anlama geliyor. Dil Dil Pakistan, cam Can Pakistan. Böyle sözleri var. Ve e, o eseri bizden yorumlamamızı istediler. Biz de ailecek bu konuda e, altı el yorumlayarak böyle ilginç bir şey yapabiliriz diye düşündük ve bunu yorumladığımız için Pakistan'da inanılmaz bir e, müthiş bir e, ne derler bir etki yaptı ve çok güzel mesajlar aldık kardeşlik mesajları aldık ve bizi manşetlere taşıdılar onlara böyle bir moral olması için böyle bir şey yaptığımız için ve ana haberlerde hemen bizi konu yaptılar hala bile bizden bahsediyor ve bize konserler teklif ettiler bu normalleşme süreci tam hayat normale döndüğünde bizleri kendi ülkelerine davet ettiler gerçekten bana hepsi e, mesajlarında şunu yazıyorlar. Siz artık e, Pakistan'a çok ünlüsünüz diye yazıyorlar. E, i̇şte Kıbrıs olsun, Pakistan olsun sonra İtalya için babamla Napoliten dansını seslendirdik dört el. Ve e, oradaki bir e, Türkiye'li bir kardeşimiz e, gazeteci bir arkadaşım rica etmişti. Bunu da İtalya'ya destek olarak yayınladık ve İtalya'nın e, resmi kurumlarından çok güzel e, tepkiler aldık. Ve bunun gibi şeyler, işte Macar dansı çaldık, Macarca selamladık insanları vesaire gibi. Bunun yanında da okullara, üniversitelere işte çok e, konserler yaptık. İşte benim şu an MBA yaptığım Bahçeşehir Üniversitesi aynı zamanda bir e, konser yaptık canlı olarak. Ve bu dönemde elimizden ne geliyorsa hepsini e, esirkemedik ve e, gerçekten insanlardan da çok güzel geri dönüşler aldık. Firhan Hanım, şahsi karantina deneyiminizden de bahsedelim istiyorum. Biraz sosyal mesafe kavramı hayatımıza girdi. Sizin için bu ne anlama geliyor? Esasında ben e, bu sürecin birazcık belirsizlik e, içinde olması nedeniyle çok fazla bu konularda e, farklı bir yorum yapmak istemiyorum. Yani e, daha fazla destekleyici yorum insanlar bekliyorlar. Dolayısıyla ben de e, söylenen kurallara uyulması gerektiğini düşünüyorum. Ne olur ne olmaz bilemiyoruz şu an neyin içindeyiz biz, neyi bekliyoruz ve e, ne için 3 ay evde oturduk. Bunu da hiçbir soruya şu anda tam olarak cevap bilmiyoruz ve e, aslında e, bazen mantıklı geliyor, bazen mantıksız geliyor bazı şeyler ama şu an hepimizin aynı kaderi paylaşı olmasından sebep ben de kurallara elimizden geldiğince uyulması gerektiğini düşünüyorum. Ee, tabii ki şu maske taktığımız maskelerle e, çok fazla nefes alabildiğimi söyleyemem ama e, kuralsa kuraldır ve e, herkes uyuyorsa hepimiz uyumalıyız sizin de sorduğunuz gibi sosyal mesafeyi ve insanlar içinde daha çok fazla topluluk içinde olduğumuzda mutlaka maskelerimizi takmamız gerektiğini düşünüyorum şeyi merak ediyorum aslında Türen Hanım ee, bir sanatçı olarak karantinada bir gününüz nasıl geçiyor yani karantina öncesi dönemde bir sanatçı gündelik hayatında neler yapıyordu ve bu karantinaya geçtiğimizde bunda neler değişti? Çok fazla şey değişmedi açıkçası. Uzun zamandır bir yorgunluk varmış benim aslında. Yorgunluğum varmış ve bunun geçtiğini fark ettim. Yani mesela uyku düzenlerimizin değişmesi vesaire bunlar birazcık da zaman kavramımızı değiştirdi. Neyi ne zaman yapmalıyız? Disiplinimiz değişti aslında. Ee, sabah yaptığımız şeyleri artık akşam da yapabiliyoruz. Akşam yaptıklarımızı sabah da yapabiliyoruz. Ve dijitalleşme döneminin aslında birçoğumuz için de çok faydalı olabileceğini düşünüyorum ben. Ve uzaktan eğitimde e, her konuda e, önümüzdeki aylardan itibaren de tercih edileceğini ve devam ettireceğini düşünüyorum açıkçası şahsi olarak. Ve böylece e, mesela ben size örnek vermem gerekirse ben 14 yıldır eğitmenlik yapıyorum ve piyano eğitmenliği yapıyorum aynı zamanda ee, ve e, öğrencilerimi de çok önemli sınavlara hazırlıyorum konservatörler olsun dışarıdaki sertifika programları olsun vesaire ve çok da başarılı öğrenciler yetiştirdim bu konuda mütevazi olmayacağım ve e, şimdi ise çoğu öğrencimizle e, uzaktan eğitime devam ediyoruz ve benim e, bu yaptığım online dersler Türk medyasında bir çekti hatta bunu haberlere taşıtmak Pandemi dönemi başlar başlamaz zaten bir birkaç üyemin de bana e, teklifiyle biz online dersler yapmaya başladık. Dolayısıyla e, şimdi ise e, bunlara devam ediyoruz ve mesela ben örnek vermek gerekirse şimdi İzmir şehriyle de mesela online dersi yapıyorum. Hani ve bu başka ülkelerden farklı ülkelerden de teklifler geldi bana. Dolayısıyla e, şimdi yan yana olmak e, kavramı biraz değişti ve e, ben derslerimin sonunda da öğrencilerime soruyorum işte bu dersi nasıl buldun diye. Bu çok önemli bir şey çünkü artık her şey insana yönelik yapılmaktadır. İnsana verilen değer çerçevesinde yapılmaktadır. Önce insan kavramı önemsenmektedir ve e, dolayısıyla ne olursa olsun öğrencilerime soruyorum işte e, ne düşünüyorsunuz diye. Çocuklar da şöyle bir yorum yaptı. Hepsi aynı yorumu yaptılar ilginç bir şekilde. Sanki e, yanımday mısınız gibi dediler ve dolayısıyla e, çok da bir fark olmadığını ve şunu da söylemeliyim. Vicdanen olsun, disiplin olarak olsun çocukların bireysel anlamda e, çok şey kazandığını ben gördüm ve bunu kesinlikle söyleyebilirim. Bunun içinde bu online sistemin en azından hani biz belki ileriki zamanlarda yan yana derslerimize devam ederiz ama e, mesela başka sanat dalları da var tabii ki bazı konular vardır onu elinizde yan yana göstermeniz gerekiyordur. Ama e, mesela işte hastalık olması durumunda ben bugün geliyorum durumunda uzaktan eğitimin özellikle çok tercih edilebileceğini ben düşünüyorum. Pandemiden kendinize kalsın istediğiniz böyle Hayatınıza adapte etmek isteyeceğiniz şeyler var mı? Vallahi e, mutfakta çok denemeler yaptık. <gülüyor> Hiç zamanımız olmuyordu bugüne kadar. Özellikle e, babam ve annem sağ olsunlar. Bana da çok destek oldular. Ben ders okuduğum, anne babam e, bu evdeki e, yemek yapma vesaire bunları her zaman zaten... Annem tabii ki bu konularda, ön planda. Ama babam da inanılmaz e, keşifler yaptı burada. Hem kendisi için olsun hem hepimiz için olsun. Babam da çok fazla destek oldu. E, yani çok fazla bir değişiklik olmadı dediğim gibi. Mesleki olarak biz zaten müzisyen olduğumuz için çok değişiklik olmadı. Ama tabii ki ben e, tabiatı çok özledim. Yani e, doğaya çıkmak, nefes almak e, çok önemli bir şey. Ve e, bu dönemde en çok da dışarı çıkmayı özledim. Ben kendim çok sosyal bir insanımdır. Bu kadar sosyal bir insan için yani bu evde oturmak inanılmaz bir e, deneyim oldu söyleyeyim. Dersimi aldım yani ama e, kesinlikle çok sosyal bir insanımdır. Konserlere çok giderim, sergilere çok giderim vesaire. E, i̇şte önemli görüşmelerim olur her zaman. Ve dolayısıyla e, bu yönden de artık birazcık bu şeylere uygulamıyorum. E, Bence bakış açılarımızı da değiştirmeliyiz. Ve dediğim gibi en çok da dışarı çıkmayı özledim yani. Bir iki kez çıktım ama bu dönemde insanların çok da kurallara uymadığını gördüm dışarıda. En son e, pazar günü bir sahilde yürüyüşe arkadaşım gelir misin dedi. Ve çıktık. E, bu da herhalde bizim e, bu son zamanlardaki tatil edilen hafta sonlarımızdan birisiydi. Yani dışarı çıkabilirsiniz serbestsin olan bir hafta sonuydu. Ve bir sürprizle karar geldi Cumhurbaşkanlığından ve dolayısıyla insanların çok düşüncesiz bir şekilde hatta çoğunun maskesiz dışarı çıktıklarını gördüm. Bu yönden de bazı insanlar dersini almamış sanırım ama ben de dediğim gibi dışarı çıkmayı ve sosyalliği çok özledim. Bir de bu dönemlerde aslında mesela şirket çalışanları olsun veya hani normal çalışma hayatı içinde olan insanlar olsun Birçok yerlerden belki devletten veya şirketlerinden destek aldılar ama çoğu mesela sanatçılar, e, tabii ben mesela genellikle stratejik düşünmeye çalışıyorum yani insan hayatta nasıl kalmalı diye, bunu herkesin de düşünmesini tabii ki e, isterim ama e, bazı genç sanatçılarımız olsun, mesela bu dönemde desteği olan insanlar da çok oldu ve hala olmakta, görüyorum ben. Belli işte destek sayfaları açılıyor, belli fonlar vesaire yaratılıyor. Bana çok müracaat edenler oldu. Dolayısıyla bu konularda da belli sosyal sorumluluk çalışmalarının yapılmasını çok isterim. Ben de bir genç orkestan şefi olarak mesela şu anda bizim mesleğimizin ne olacağı belirsiz bir durumda. Mesela birçok e, yabancı orkestraların da programları 2021 Ocak'a kadar iptal edilmiş ve dolayısıyla bu konularda da toplumsal olarak e, sosyal sorumluluk e, alanında belli çalışmalar yapılmasını buradan da özellikle istediğimi belirtmek isterim. Biz de aynı şekilde temenni ediyoruz. Güzel sohbetinizin çok teşekkürler. Türan. Ben teşekkür İyiken. ediyorum davetiniz için. Şimdi programın kapanışını Turan Hanım'ın canlı olarak seslendireceği kendi bestesi Sebepler Aşığı ile yapıyoruz. kitchen vardır sebebi